حبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي çıqdı, rüshü Muhammed, Allah mucalli Muhammed, Allah mucalli ala, Muhammed, Allah mucalli ala, sünah rahim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 Bismillahirrahmanirrahim. hadis ı şerif başlayacak Efendi Hazretleri'nin yanında. Dedi durun başlamadan size bir hadis rivayet edeyim. Efendi Hazretleri de buyur hocam dedi. O zaman bu hadis-i okudu. La istemü kavmun alâ zikrillah Bir cemaat Allah'ı zikretmek üzere. ilimle meşgul olmak neydi? Zikir. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere. Yani işte hadis-i şerifler okunduğu bir mecliste toplaşırlarsa <gülüyor> mutlaka onlar oradan dağılmadan Kapıdan çıkarken kendilerine denilir. Ne denilir? Kumu maghfurellekum. olmuş olarak kalkınız. Adbeddel seyyahat muhasenat. Ben size affetmekle bırakmadım. Bugüne kadar yaptığınız bütün çirkin işlerinizi silmekle kalmadım. O kadar sevaba çevirdim. Yani tonlarca günahlan gelen buradan tonlarca sevaplan çıkıyor. Böyle bir yer nerede buldunuz da gitmedinizse enayisiniz.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 Niye? Uykuyu açacak. Kahve içerler niye? Uykuyu açacak. Teheccüde kalktın mı ne içerler? Tekkede ısmarlarlar. Kahve. Neden? Beyni e, uyarıyor, akıl başına geliyor da ders yapacak. Biz de istiyoruz ama şimdi ders yapacağım e, böyle gözümü de yumarım tam bir uykuya dalarım, güzel giderim falan. Siz işi uykuya çevirdiniz. Hoca seylan çayı alma merak ederdi. O çaylar hakiki onlar şeyi güzel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 ama kendinize göre de benzetip de bu da benim gibi demeyin ha. O da benim gibiymiş. Ben de çaya düşkülüm. Ne senin gibi, sen kimsin? O zaman kafirlerin lafına döner. Kafirler dediler ki peygamberler için yekülüm mâte gülûne minum ve eşrabun mâte şrabun. Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Böyle adam dinlenir mi? E ne olacak? Bize melek lazım. Senin gibi keleğe ne lazım melek? Gelir melek, görürsün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 Seçkin kullar. Şimdi adam diyor kaliteli adam. Kaliteli Müslüman. <gülüyor> kaliteli Müslüman nasıl oluyor? Yahu diyor bu fakir fukara Müslümanlardan canımız çıktı. Şöyle cipli müpli Müslümanlar olsa diyor kaliteli Müslüman. Ulan öyle kaliteli Müslüman olur mu? Kalite neresi? Kalite. Kirasunda bir yer varmış kalite diye. Biliyorsun. Herifin biri takdim etti dedi. Kaliteli başbakan dedi. Öbürü de oradan itiraz etti. Kaliteli değildir, rizelidir, rizeli dedi. Yani kalite bir yer. Öyle oradan olarak kaliteli olmuyor yani. Kalite nasıl oluyor? Kavas. Bizim usulümüzde kitaplarımızda kaliteyi neyle bizim seçkin kullar. Bir de var akasul O oh, seçkinlerin seçkinleri. O çok nadir efendimler gibi zatlar. O da. Ama biz seçkin kullardan olabiliriz inşallah. Yani o da ne olur bu sıradan Müslümanlıktan kurtuluruz. Neyle kurtuluruz? Devamla, sebatla. Şimdi senin dinlediğin hadisleri dinlemeyen adamdan üstün oldun tabii ki. Senin kadar salavat getirmeyenden üstün oldun. Senin kadar sünnete uymayandan üstün oldun. Senin kadar haramdan sakınmayandan üstün oldun. İnne akramakum inde Allah ettaqukum. Allah'ın dinde en kıymetlileriniz kimdir? En çok haramlardan sakınanlarınızdır. En güzelleriniz demiyor, en zenginleriniz demiyor. Peygamberin hanımlarına Sallallahu aleyhi ve sellem Ezvacu Taharatu'l Müminin Radiyallahu anhunna, ardahunne Analarımıza ne buyuruyor? Ya Nisa'in Nebi Ey Nebi Zişan hanımları Siz hiçbir kadına benzemezsiniz Siz benim en sevgilimin Eşisiniz Sizden üstün kadın Yok alemlerde Ama ne konuyu koyuyor peşine Haramlardan sakınırsanız Peygamber hanımı da olsan oğlu da olsan haramdan sakınmazsan Allah'tan korkmazsan şerefin yok niye Nuh Aleyhisselam'ın hanımının şerefi yok niye Nuh Aleyhisselam'ın eşinin şerefi yok niye Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun şerefi yok niye İbrahim Aleyhisselam'ın babasının şerefi yok innemel fazlu bit takva fazilet ve şeref ancak takva iledir ne mal iledir ne sal iledir Beyin, unuluk, kemal iledir. değil, parayla da değil, fazilet, şeref, kemalat, ancak olgunluk. Bu kemale neyle erişir insan? Kur'an dinleyecek, hadis dinleyecek, ilim meclisine girecek, Allah'ın dostları arasına iltihak edecek, düşmanlarından ele tek çekecek. Siz de biz de inşallah bu yolun namzetleriyiz. Allah ölünceye kadar bu yürüyüşümüzü devam ettirsin. Allah neticeye erdirsin. Cellegenimiz açısından muvaffakiyetler ihsan edilsin. Amin. Şimdi kainat efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem talibat Şerifeleri çoğaltıyoruz, değil mi? Ondan çok bahsedelim. Zaten bizim derslerimiz hep onun bahsiyle geçiyor. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Velledi nefsi, biyedi benim canım, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. Rabbimize kasem ederken bu kasemi çok kullanıyorum. Hepimizin canı Kimin kudret elinde Allah İstediği anda canımızı ne yapıyor Alıyor, istediğimi salıyor İstediğimi yaşatıyor, istediğimi diriltiyor İstediğimi öldürüyor Biz bizim elimizde değil. kimin elindeyiz Allahümme. Rabbimizin eli, Lokmane Hakim ne dedi Olma, evladım Ölüme inanmıyorsan Uyuma bakalım Baba nasıl uyuyayım ya Direndim direndim direndim Olmadı ayağa dikeldim Uyumayayım diye dolaştım su, kafama su, su serptim şunu yaptım bunu yaptım Ama uykuyla öyle bir acayip bir şeydir ki Bir geldi mi adam ayaktayken devirir Kürt giderse Ne kadar ayakta dursan uykusun ne olacak Sonunda düşeceksin. Peki o zaman Dirilmeye inanmıyorsan Uyanma bakalım dedi E baba bu benim elimde mi ya hiç uyanmak istemesem de bile bakarsın gözüm açılmış Uyanmışım Değil mi? Zaten senin elinde olsa oha, Sen de dersin ki, bu dertler bitene kadar Uyuma moduna geçeyim Bir bas düğmeye Bir sene sonra kalkarsın Var mı öyle hikaye? Yok İstemediğin anda bile uyandır, uyanıyor musun kendi kendine? Hiç uyanmak istemiyorsun Bazı kere adam ne rüyada kalıyor ya Ulan hiç uyanmasaydım diyor ya Ama tabi ben öyle rüyalarlar neyse ya kabir ziyaretleri görüyorum aç tavuk kendini nerede görmüş? görürmüş <gülüyor> buğday ambarı ne ambarında görüyorum ya <gülüyor> e işte kabir ziyaretinde görüyorum ha cellesini öperken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e bir şey görür, görürken insan uyanırsa ne olur çok üzülüyor değil mi ya tabi ben eksen efendi hazneni görürüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göremem çok pek görmüş değilim yani onu da söyleyeyim de Resulullah çok görüşüyor falan zannetmeyin ama Efendi Hazretlerini çok görürüm. Yatarım Efendi Babayı göreceğim, Efendi'yi görürüm. Hangi Şeyh'i göreceğim, yatarım Efendi'yi görürüm. E bizim şeyimiz o, kaynağımız o E Şimdi insan rüya görürken Efendim e, tatlı bir noktada ne sahiplen görüşürken kabir ziyareti vesaire bir anda uyandığı zaman e, ne var? Keşke uyanmasaydım der. E, tabii bir kimi de karaları görür.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 ee, hadis-i bu tabire yer verir canım kudret elinde olan Allah hakkı için Hazreti Selman'a bahsederken ında kıyamet yaklaştığı zaman geçmiş derslerde tabi araya bazı sohbetler girdi şu anda kıyamet yaklaştığı zamandayız Yaz durva bir takım hafızlar hafızlar, mevlitanlar hocalar da buna girer Kıraat ilminden ekseri e, bahsediyor kurra tabiri ama tabii ki bunun içerisinde ilimle uğraşanlar da dahil olmak üzere öyle bir takım hafızlar, hocalar çıkacak. İbadet-i umut, telav-i mu, mu? onların diyor aralarındaki bütün ibadetleri birbirini tenkit etmek olacak. O hoca o hocayı beğenmiyor, bu hoca o hocayı beğenmiyor, o hoca o hocayı Allah da hiçbirini beğenmiyor. Ne olacak şimdi?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 size bir hikaye anlatırım şimdi abdestiniz kaçmasın ama bir tükürükle gelen demiş bir yerle gider demiş yani müstehcen konuşmayalım yani. tamam mı bir tükürükle gelen bir yerle gider demiş yani. o da efendi babanın kıssalarından şimdi ahmet diye bir mürit varmış mesaihtan birisinin müridi fakat tekkiye hiç mürit falan gelmiyor iki kişi kalmışlar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 Yok itikadı da bozulmuyor yani İtikadı sağlam Yalnız dedi ben bu şey efendiyle bir istişare edeyim Efendi Hazretleri ne var Ya dedi bu her tekke doluyor da Bizim tekkeye ne gelen var ne giden. Evladım dedi İşine bak Dersini yapıyor musun yapıyorum Huzurun yerinde mi yerimde Ne lazım dedi Allah diyelim bak bak bakikam yok Ararsın dedi bu günlerini sonra Öyle ya şimdi Efendi Hazretleri'ne teke tek etek, biz elhamdülillah ne kadar tek tek bulunduk Bir tek başına Efendine haç yaptık biz Bir ben Kimse yoktu Mesela senelerce ne kadar tek tek bulunduk Kimse yoktu omuz omuza yattık Dönecek yer yoktu Darlıktan Şimdiki gibi hiltonlar miltonlar oteller Yoktu Mekke'de Ha sonra Çoğaldı çoğaldı çoğaldı Ararsın işte şimdi Şimdi ararsın Mübarek de hastalandı Allah'a acı şifasını versin. Yeniden eski tacı hayata kavuştursun da. Amin. Cemaate çıksın, sohbet yapsın inşallah. Ha. E ararsın dedi ki Ahmet dedi onun müridi Ahmet. O zaten. Ararsın bugün ne dedi? Sen zikrine devam et ya efendize. Birkaç daha adam gelsin. Hepten sıkıldık dedi ya. Peki dedi. Yarın dedi pazar pazara çıkalım.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 Bunlar Allah dostları için çok basit şeyler. Ama size göre çok büyük şeyler. Siz papağanın konuştuğuna bile şaşırıyorsunuz. <gülüyor> Ama papağanın konuştuğuna şaşırıyorsunuz da. Şimdi güvercin konuşsa kafayı yersiz. <gülüyor> Halbuki papağan konuşuyor güvercin barışmaz konuşmasın. <gülüyor> Kıyas yapsana. Şimdi kafasını düzelt. Ana bir yarıldık Bütün alemlere yayıldı. Ahmet'in şeyhi kuşu diritti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 adam neymiş dedi ya oturuyorduk şeyim, şeyimle beraber dersimizi yapıyorduk rahat rahat bu milletle uğraşılır mı ya nasıl durumlar dedi baktı ki efendim efendisi dedi yani çok iyi dedi maşallah müritler sen nasıl ya ben eski huzurumu arıyorum dedi benim bütün feyzim kaçtı dedi ya Ne dedi, dedi kolayı var dedi ya ne olacak dağıtırız dedi evladım istedik mi dağıtırız dedi biz bunları bunlar nasıl olsa bir küreğe geldiler Fark etmez dedi bunlar, adam aramıyor ki dedi Duyar bir şey dolar Ondan sonra Şimdi dedi, dur bakayım ne yapalım dedi Sen bana bir tulum al dedi şöyle İçine de bir sular mular doldurdu falan Cüppe'nin içerisine, bu cüppe de iyi su kaldırır biliyor musun? Bu bizim cüppeler boldur yani, anlaşılmaz içinde ne var Baya şimdi içini sulu olurdu. tulum doldurdu bilmem ne doldurdu o Hareket etti mi zart dur ediyor biliyor musun? Allah Allah, ne var? cami doldu tıklım tıklım tekke doldu, mübarek geçti namazı kıldırma, rüka eriyor, zart surtuk surt, surt. <gülüyor> secdeye gidiyor, zart surt, ulan millet namaz bitti, Muhammed'in şeyhi dedi, hem küçük abdest hem büyük abdest, ne varsa verdi dedi ya, böyle de namaz kıldırıyor, sabık mıdır nedir, akşam yine tekke bomboş, <gülüyor> hadi evladım dedi, zikre devam et, <gülüyor> tamam mı, ha? onun için,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 Kabe'yi tavaf eder diyor. Ben bunun aleyhine konuşmak zorundayım. Üç dalak verirsin bir sayılır diyor. İbn-i Tehmiye fetvasıyla. İbn-i fetvasıyla iş olur mu? İbn-i pusulayı zor toplamış. Hiçbir şey lazım değil. İbn-i kolünde ekolünde olan hocalar dinlendi mi? Ben hiçbir şey bilmezken Efendi Hazretleri bana dedi ki yanlış adam o dedi. Niye dedim? Dedi ki çünkü dedi diyor ki Efendi Hazreti bunu 25 sene evvel söyledi be. Biz şimdi bu kadar araştırma yaptık da zor anlıyoruz meseleyi. Diyor ki dedi, bir insan yolculuğa çıkınca namazı kaça indirir? Farzları iki indirir. Ama ne olmayacak? Günah yoluna çıkmayacak. Efendim haddi Biz Bazı şartları var. Yani eşkıyalığa çıkarsa yol kesmeye var ya yol kesici eşkıya. Hem eşkıyalık yapıyor hem de namaz kılıyor da ben namazı ikiye indirebilirim. Seferiyim. Ulan senin seferin masiyet üzere sen Allah'a isyana çıkmışsın. Senin şimdi seferde dört ikiye inmiyor meselesi. Mezhepler arasında da var. Fetva olarak. Şimdi diyor ki İbni Teymiye kim diyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyarete gidiyorsa yola çıktıysa Medine'ye dikkat edin.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 Ehli sünnet olduktan sonra, hatta ben ilan da ediyorum o hocaefendilere de gidin. Ama şimdi eli sünnet dışına çıkmışsın, İbni Teymiyeci olmuşsun, e, hayız nifaz kadına namaz duruyorsun ya. Daha ne yanlış vebbalar. Mütannikana müsaade ediyorsun, efendim üç günlüğüne bir günlüğüne evlenmeye helal diyorsun şialar gibi. Değil mi? E, cuma namazı kılınmaz diyorsun.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 Dikkat edin. Bunun tersine de bir hadis okuyayım size. Men alime ve amile ve alime. ve zâlike yudhâ azîmen fî Kim ilim tahsil eder? Hoca olur. i̇lm amel eder. Yani bildiğini yapar, tatbik eder. Ondan sonra da insanlara talim eder. Yani öğretirse...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 ne zaman o adam İslam'ın Kur'an'a muhalif yanlış bir fetva verir. Derse ki peygamberi ziyaret, kabri ziyaret şirk. Derse ki efendim dört mezhebe üzüm yok. Derse ki tasavvufla tarikatla mutluluk olmaz. Derse ki efendim İslam'da tesbih yok sarık yok. Mesela o zaman kızacak Niye kızacaksın? Sünnete dokundu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 Hazreti Hasan ehli beyte saydı saydı saydı adam baktık zannettik Hazreti Hasan buna saldıracak veya milleti saldırtıracak. Dedi ona ki ya kardeşim ne dinini boşuna ölüyorsun. Ben senin dediğin gibi kötü adamsam Allah beni affetsin. Yok değilsem sen iftiraya günaha girdin Allah seni affetsin. Adam da çatladı ya. Lan ne, ne biçim adam dedi konuş konuş konuş adam bir laf etti bizi susturdu. Doğrusu budur. Ha adam tenkine diyor diyor diyeceksin gel kardeşim ne var sen beni çok mu kötü görürsün evet demek Allah sana benim kötülüklerimi göstermiş öbürleri de seni çok ediyor, sevenlerin çok e demek Allah da onlara benim iyiliklerimi göstermiş ikisi de benim aynamdır tamam mı seven de söven de şahsımızda eşittir ama İslam'a zararı verilen noktada eşit değildir sen eğer Müslüman'ı cemaati, İslam'ı dağıtmak niyetindeysem ben sana şahsıma yaptığın, zarara yaptığın muameleyi yapmam. Yapmamalıyım. İşte o zaman Allah için kızdığın, Allah için sevdiğin açığa çıkar. Hz. Selman dedi, Bu da mı olacak dedi ya. Kur'an'ı okuyan hafızlar, alimler, işleri güçleri birbirlerini tenkitler. Resulullah bir de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Canım elinde olan,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 İhtiyara benzeyene Allah rahmet etsin. Ne mutlu müjdeler olsun Efendim Yaşlıyken Gence benzemeye çalışanı da Yazıklar olsun Onun için Hadi şerifin metni de aklıma gelirse inşallah Okurum size de Me Mealen budur He hayru kum ben seneler evvel ezberlediğim hadisler kimi 25 sene, 20 sene kafamda tabi burada konuşurken aklıma geliyor. Hayrukum men teşebbehe min şebâbikum bi kuhûlikum ve şerrukum men teşebbehe min kuhulikum bi Sizin en hayırlılarınız gençken ihtiyara benzeyenlerinizdir. Sizin en şerlileriniz ihtiyarken gence benzeyenlerinizdir. Evet. Onun için e şimdi baston taşıyoruz 40 yaşında ne oluyor baston taşımak sünnet efendi bana biraz evvel müsaade etti çünkü başım dönüyor hastayım dedi sana müsaade var ben birkaç sene evvel başladım tabi şimdi bana gelirlerdi 40 oldun mu Ne şimdi oldum elhamdül 41'i de geçtim şimdi hakkım var baston taşıma e, sünnettir. E, bu ne evvel? e şimdi adam 50 oluyor baston taşımıyor neden 40'tan evvel baston taşırsan kibir 40'dan sonra taşımaz sanki bir. Niye taşımaz sanki bir? Yani baston taşıdım adama ne derler? Yaşlı gözüyle bakarlar. Hele senin hanım evde ne der? Bu ne vaziyet ya? Rezil olduk ya. Rezil olduk bizim herifin. pili bitti. Baston baston olur mu ya? Ya karı sünnettir, minnettir Karı anlamaz sünnettir falan. Seni beni rezil etmeye ne hakkın var ya? Komşular bakıyor. Herif sakatlandı mı diyor ya? Ya işte sünnet mi olur? Ne yapacağın? İhtiyara benzeyecek 40 yaşını geçen baston taşıyacak O bastonda öyle bir heybet var Ama tabi şimdi sakal olmadı mı falan da biraz acayip oluyor Şimdi sakal olacak çifte var olacak Mübarek bu iş bir takım meselesidir Takımı bozduğun zaman da bir tarafı sırıtır yani O takım olacak yani Sünnet bir takımdır E tabi ya Yaşlıya benzemek, kambur gibi yürümek değil mi? Bana dediler de kamburun çıktı E ne yapayım? Efendi, Efendi Hazretlerimden duydum dedi ki Sekiz sene Ali Efendi babamın yanında kaldım Bir kere şöyle düz otururken görmedim Böyle E tabi onlar Allah korkusundan adamlar E biz de onlara benzeyelim derken Hafif kamburladık Yani o öyle yapalım Ben de taklitçiyim biliyor musun Bende çok taklit kabiliyeti var Ondan çok kar ettim Ama neden? İyileri taklit etti Ne De âlimen ne salimen bir alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur diyor. Çünkü diyor ki Efendimiz'den çok duydum, sana diyorum mektubattan naklederdi. Ebu Bekir Sıddık'ın en büyük olmasının sebebi diyor, taklit kabiliyeti vardı. Resulullah'tan ne görüşe bak Ebu Ceylin de diyor, en kötü olmasının sebebi, hiç taklit kabiliyeti yoktu diyor. Sırf kendi kendine. Ha taklit derken sen gidip de artesi taklit edersen onun gibi olursun. Değil mi? Ama iyi bir dostu takip ederse, Allah dostuna benzemeye çalışırsa, e ben onlar gibi olamıyorum. E o zaman benzeyeceğim kardeşim. اِنْ لَمْ تَقُونُوا مِذْ لَوْمْ فَتَشَبَّوُوا bil اِنَّتْ تَشَبَّوَا بِالْكِرَامِ فَلَاهُوا Buyuruyorlar ki onlar gibi ameliniz, niyetiniz halis olamazsa tabi nerede olacak? O zaman onlara benzemeye çalışır. Çünkü iyilere benzemek kurtuluştur. Dostlara benzemeye çalışacaksın. Allah'ın dostları öyle yaptılar. Sen de onlara benzeyeceksin. E sen kime benziyorsun? 70 yaşında herif, saçı siyah boyatmış, e sen de onun gibi mi yapacaksın yani? Ya Allah muhafaza, siyahla boyamak lanete muciptir. Onun için her kına vardır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem burada innel hıvrate hıdâbul İslam. kırmızı renkli kınalar demek, İslam'ın boyasıdır ve sufrate hıdâbul iman.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 ve ne Canım elimde elinde olan Allah'a yemin ederim ki indaha din işte o zaman ey selman din aşağı konacak. Değersiz bırakılacak ve dünya dünya değerlenecek. Şu zamandan hakikaten dinin değeri insanların gözünde azalmıştır. ...kiminde kalmamıştır. Allah bizim gözümüzde yücelsin. Amin. Dünya insanlar nazarında çok kıymetlenmiştir. Hakikaten değer ölçüleri dünyaya göre verilmektedir. Demin dediğim gibi insanın kalitelisini bile... ...varlığıyla, malıyla, mülküyle değerlendirmektedirler. Yani ilim, amel, ihlas hiç şu anda bir ölçü değildir. İnsanlara verilecek şeref ve değer açısından... ...Hafız, Kur'an'ı bilmek, alimlik, hocalık hiç itibar etmez...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 Lütfen ya, bu İslam'ı değerlerin anlatılmazsa bu millete ne olacak? İş güç dünya etiket, bundan bu millet yatışır mı kardeşim? Bu millete vazet edeceksin, nasıl eteceksin? O zaman herkes anlar. Zerre kadar imanı olan Allah'tan korkar, bir masum insanın kanına girmen. He bir de asker polis bizi beklemek için gitmişler oraya vatan evlatları tezkeresine kalmış 20 gün bir ay kimi evli çocuğu var kimin nişanlı evlenecek şehit oldular bak geçen günde bir tanesinin mezarı açılmış kadın yaşlı kadın 80 yaşında anlatıyor diyor ben gördüm diyor burada mezarı açıldı diyor bir mesele oldu diyor oturuyordu diyor saçları simsiyah E dün anlatıyorlardı bütün televizyonlardan haberlerde geçmiş ee dolayısıyla ee tabii ki şehitler ölmez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 e bak Resulullah buyuruyor din değerden düşecek Dünya Yükselecek e, Dünyeli değerler adam şimdi diyor ki ya diyor Bu herif diyor Efendim 100 bin euroluk Jipe biniyor Benim eşeğim bile yok Ne yapayım diyor soyayım bunu diyor E değil mi şimdi Ama bu adam üstteki rızık Allah'ın taksimidir Celle Celaluhu Bana bu fakirliği müsait gördü Rabbim ama ahirette benim mevzim çok var. O 500 sene kapıda bekletilecek cennetin kapısında 500 sene. En takva zengin bile 500 sene sonra girecek. Ben fakirim ama direkt cennete gireceğim. 2-3 gün sabredeyim, soğan yiyeyim, çorba içeyim demez mi? Ama adama cenneti anlatan yok ki. Ahireti anlatan yok ki. E bu sefer diyor ki servet düşmanlığı yapıyor. Efendim o çok kazanıyor kim bilir 2 milyar ciro yaptı bugün. Benim efendim ay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 bırakın millet aydınlaşsın Avrupa Birliği'ni seyretsin kanalları seyretsin şu olsun bu olsun e millet bu sefer kuturdu nasıl artist olacağım nasıl dansöz olacağım nasıl bilmem ne olacağım kapılar kuyruk ne ahlak kaldı ne maneviyat kaldı ne bir değer kaldı dur desen durmuyor durmaz çünkü bunu ancak Allah durdurur Allah korkusu bunu sindirir İslam'ı bilmek ancak insana medeniyet getirir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 e, Onunki sağlam, benimki niye sakat? O zengin, ben niye fakirim? Onun, o şöyle ben böyle, daldı birbirine ya. Din, din yüceltilecek. Dini alçak tutanları Allah alçak eder. Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? İnne Allah Teala leyerfegu kitab ekvamen ve bihi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 o zaman benim sünnetimi öldürecekler. Sünnet tamamen bitkisel hayata girmiş. Allah efendi hazretlerimizi başımıza nezlik etmesin. Amin. Bu 15. asrın müceddini bu zat, bereketiyle yeniden bir sünnet elhamdülillah dünyada yayılmaya başladı inşallah. Allah bu çığırı kapatmasın. Amin. Ve böylece sünnet yeniden ihya oluyor ama, genel duruma bakarsan sünnet tamamen ölmüş durumda. Hangi sünnete ittiba var?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 Evet. Fakinde ayas Elman, la tera illa ve la İşte o zaman ey selman sen insanlardan diyor, kimse kimseyi metedeni bulamayacaksın. Ancak birbirine aleyhine konuşanları rastlayacaksın Öyle mi? Ama yüzüne meteder, değil mi? Adam içeri girer girmez böyle yapar. Aha hacı abi nasılsın ya? Gel hele hastet kalmışım. Herif çıktı mı? eyli bir adam ya rezalet efendim sözün yok bir şeysi yok cimri bir şeyler bir şey. sayar yüzüne gel e kardeşim dur ne var dur çağıralım da anlat karıştırma şimdi fitne çıkartma kardeşim sen herife iftira ediyorsun fitne olmuyor da ben diyorum gel lan buraya konuşalım fitne mi oluyor yani Resulullah buraya öyle bir zaman gelecek diyor birbirini metheden bulamayacaksın yüzüne güzel arkadan herkes birbirini karı kocasını, çocuk babasını, ana çocuğunu, kardeş kardeşi, bir evin içinde, odalarda bile çarpışma var yani. Orda oraya cikse onun bu var ya bu. Ya biraz birbirini metedin, teşvik edin, onura edin. Değil mi efendim? Met etmekte fayda var. Müslüm-i <gülüyor> idam-ı di halm rabel iman fi kalbi. Mümin yüzüne met zaman kalbinde iman büyür. Kemal Efendi hocamız Allah selamet versin, mübarek Allah dostu, değil mi? İnsanları çok met eder Bana takmış diye bu Suut Efendi, çocukluğundan diye bu Suut Efendi, bu Suut Efendi. Bilmiyorum evet Suut Efendi ki o zaman Şeyhül İslam evet Suut Efendi diye diye beni bir şeyler yaptı mesela işte. E şimdi ne olacak yani bana deseydi ki bilmem ne, artist vesaire ne olurdum ben şölen olurdum ya. E bana dedi ya bu Suut bu Suut 50, 100 kere, bin kere çocukluğundan beri bir şeyler olduk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 o da çok mübarek adam tabi hayır benim mübareğim şöyle böyle dedi mi bazısı da kanabilir hakikaten ben mübarek adamım adam evliya olmuş beni iyi tanıyor halbuki kendin biliyorsun kendinin paralık adam olduğunu neyse bazısı aldanmak isteyen aldanır ama benim gibiler tövbe estağfurullah bu adam beni ne kadar iyi biliyor ben ne bozuk adamım ya Rabbi beni adam et diyorum ama e bazısı da şimdi Kemal Efendi bile beni ne kadar beğeniyor be sen mi beğenmiyorsun e şimdi bu ölçü değil ki kardeşim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 Hepsi birbirini tencit edecekler. Allah da yardımını kesecek diyor. Ve la Yardım gelmez Allah'tan da. Yani bari biz bu yardımı yeniden Allah'ımızdan alabilmek için birbirini etmeye başlayalım. Olur mu? Allah için birbirini söylelim Allah için birbirinin lehine konuşalım. Ne var ya? Bu, bu tabuları yıkalım ya. Bu yanlış ölçüleri bozalım ya. Bir cemaat böyle olalım inşallah. Evet.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 Ne buyuruyor? Le te'murun bil ma'ruf ve le tenevven 'anil münkeri. Mutlaka iyiliği emretmeli, kötülükten nehyetmelisiniz. Evle yüceldi. Allah aleyküm şerrarukum feyedurun khiyarukum fela astecabu Ya da Allah en kötülerinizi başınıza musallat eder. En iyileriniz velileriniz kalksa dua eder yine de Allah kabul etmez buyurdu. Onun için Müslümanlar Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Var mı?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 kötülükten ne edeceksiniz namazsızları namaza davet edeceksiniz oruç tutmayan orucu anlatacaksınız Resulullah'tan haber sonu Muhammed Mustafa'yı tanıtacaksınız sallallahu aleyhi ve sellem içki içene kardeşim etmek günahdır haramdır cehennem var minasip lisanla içmemesini sağlayacaksınız zinadeni vazgeçirmeye çalışacaksınız bu vazifelisiniz ama daha da kolay nedir şu meclislere çağıracaksınız şimdi bu kadar vaazı sen adama yapamazsın çağırdın getirdiğin bir adama bu vaazı kim yaptı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 Sallallahu aleyhi ve sellem efendim size Resulullah'tan bahseden efendim bu eserden bahsedeceğiz. Bir beyit okuyoruz. Ve bu caheke vel gazale kad etek bike tecdiru tahtemi bi hima. İmam-ı Azam ne dedi Resulullah zorunda? Ya Resulullah kurt sana geldi. Ceylan sana koştu. Sana iltica edip Hımar'e ne kavuştu? Şimdi Ebûrelan anlatıyor. Vallahi Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu diyor sahabele. Bir kurt geldi. Oturdu diyor, kuyruğunu sallamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahaba dedi ki: "Hadi evâfîzıyâp kurtlar elçi gönderdi." dedi. Kurtların Elçisi geldi. Allah her hayvanlar bir ümmettir. Ya ese hükmen ya jahalunum diyor ki dedi, ya ben bu hırsızlıktan bıktım. Bana mallarınızdan siz bir şeylerin, bir koyun falan yiyin. Siz bize bana bir şeyler ayırırsanız ben de sizi size saldırmam mallarınıza. Anlaşmaya var mısınız dedi? Sahabe-i kerimec anlaşmaya yanaşmadı. <gülüyor> Vallahi lanefal. Vallahi yapmayız dedi. Sahabe dediler ki ne yaparsa yapsan biz koruruz malımızı o da çalarsa çalsın. Resulullah çünkü onlara illa yapın demiyor soruyor sahabeye dediler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kurta böyle üç parmağıyla işaret etti halisim yani diyor ona ki madem ki bunlar anlaşmaya yanaşmıyor sen kapabildiğini kap tavşana kaç tazıya tut tecrübedir adeti <gülüyor> ne yaptın kurtu da Allah'ın mahnuku aç mı kalacak ki edepsizlik yapmasa da yediği kadar yese bir şey değil hepsini boğuyor bırakıyor Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem o ne kurttur o dedi gidiyor kurt kurt, kurt ne alır bunlar yanaşmaya gelmiyor sen ne yaparsan yap <gülüyor> Ebu Said'in Kudri radıyallahu aleyhi bak çok acayip bir hadis efendiden ben bunu çocuklukta duymuşum kurt koyunu kaptı gidiyor çoban da kurtu kuyruğundan yakalamış ne çobanlar var ya. Biz de şimdi çoban kurtu gördü kaçar zaten Kurt ne dedi biliyor musun? Dikkat edin. Ben size hiç kurafe yazmıyorum. Bu hadis-i şerifin kaynakları. Beyheki, telail nübüvet, Ahmet İbni Hanbel, İbni Sa'd, Bezzar, Hakim, Ebû Nuhayn, Süuti, İbni Kefir. Görüyor musun kaynaklarımıza? Evet. Ela tebtegillah. Kurt çobana diyor ki Allah'tan korkmuyor musun? Diliyle konuşuyor. Tahullu beni ve beni rızkın şak Allah'a layık. Benimle Allah'ın gönderdiği rızkımın arasına giriyorsun dedi be. Adam şimdi dedi el acemum inde bin. Mukran ala zelmiy tekelim bi kelam innas amma şaşılacak iş dedi ya. Kurtalar dedi sanki bir konuşuyor. O adam ozan. Kul devam ediyor dikkat. Acemun zalika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne harrateyni fil nehlâd yuhaddifün nâse bimâ gad ghelâ yuhaddifü bimâ ve'âd ve enteavunâ tetvâ uhanemek efendiden çocukken dinlediğim gibi aynı kitapta buldum bak ne diyor benim konuşmama mı şaşırıyorsun esas şaşılacak şey diyor iki hurmalık hurmalıklar arasında iki siyah taşlıklı vadi arasında Medine'nin ortasında Muhammed Mustafa var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 çok önemli bir mucize yani. Açıkça konuşuyor. Resulullah buyurdu, "Geleyeğin nümüne saati, kelame sibal Kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacak dedi. Ve le rılev diyeyim. "La tequmu's hatta Kıyamet kopmadan önce canavarlar, vahşi hayvanlar insanlarla açıkça konuşacak. Demek bundan sonra daha neler olacak bilmiyoruz. Ve yekellem errecul eşrakuni takunyasının kayışı adamla konuşacak diyor. Ayakkabının bağı var ya o bağı konuşacak. Ve adebedü sevtiyi kamçısının sapı konuşacak. Ve yugbiru kıyamet kopmadan öyle şeyler olacak ki adam evini çoluk çocuğu bırakacak yola çıkacak. Dizi kendi dizi kendisine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 Anca diyorsun, hoca sen haftada bir okursun zaten, başım. yatalım aşağıya. Allah haftada bir okuyor ama, Rasulullah'ın hatırasına, sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, kainatın efendisine ithafen yazılmış, Dürr-i şerhi. Ne kadar ilimler var inşallah, yapmadan bir iki bir şey okusanız, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden razı olur. Hoşnut olur, herkes film seyrederek uyurken, sen Rasulullah'ı okurken uyursun be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 Eşhedü en la ilahe illallah Allah. Eşhedü enne Muhammed'in amni ve resulü Ya Rabbi'ne olan hediye ettik Bu vatanı, bu İslam yurdunu ve bu Müslümanların namusunu Muhafaza etmek gibi hayırlı niyetlerle Selahat boylarından öbek tutan Ve teröristlerle çarpışırken şehit düşen Kahpe saldırılarla, pusularla, mayınlarla şehit düşen Bütün vatan evlatlarının kabrine nur ile Kavlan cennet eyle, derecelerine hale eyle Allah. Ya Rabbi vatanımız ve İslam vatanların iç ve dış savaşlardan muhafaza eyle bölünmekten parçalanmaktan muhafaza eyle Filistin'deki Müslümanlara Çeçenistan'daki, Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki ve Irak'taki Afganistan'daki mazlum Müslümanları halas eyle kafirlerin işgallerine, Habibin hürmetine sonlandır Ya Rabbi Rahmetelle alemin ayı hürmetine Ya Rabbi Sen yeniden onun ümmetin merhumesine rahmeyle Ya Rabbi Ve böylece İslam ve Müslümanlara yeniden saadetler, mutluluklar, hürriyetler, emriyetler ihsan ederek vatanlarımızda, evlerimizde, olacaklarımızda Kur'an ile, sünnet ile yaşamak nasip eyle ya Kur'an sünnet merkezinde cem ile ya Rabbi. Hayır. Amin diyenlerine harcı hemden azad eyle. Bizi buradan kalkmadan affeyle ve ahiret eyle. Ve Rabbel alemin bizden evvel ölen cemaatlarımıza da kabirlerine şu saatte bu hediyelerimizi yiğit hal Bize de ölünceye kadar sıhhat, afiyet, kuvvet, kudret ihsan ederek elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Hayır. Bu yollardan, bu cemaatlerden bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Bi ve yasin ve bi Sallallahu Aleyhi ve ala ve ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi şeref nebi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ve asharin meşâhina kem. Efendim bağımız hâzı, velâ ruachim ve meşâhina ve ve yakında şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ne için? Ve bundan evet şehit olmuş, bu İslam uğrunda, vatan uğrunda şehit olmuş, bütün şehid an arvah için el Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alrahmanirrahim. Malik yevmiyyin.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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا